688, numaralı konu, İbni Mesud'un bu konudaki rivayeti, evet, Abdullah İbni Mesud şöyle anlatıyor, Bedir günü Hazreti Peygamber, esirler hakkında ne diyorsunuz, diye ashabıyla istişare etti, Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, onlar senin kavmin, senin aile efradındır, hayatlarını bağışla, onlara şefkat göster, umulur ki Allah Teala tevbelerini kabul eder, dedi, Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bunlar seni Mekke'den çıkarttılar, bunlar seni yalanladılar, onların boyunlarını vur, dedi, Abdullah bin Revaha'da, Ey Allah'ın Resulü, hangi vadide ağaçlar çoksa, onları o ağaçlığın içine sokak, sonra o ağaçlığı ateşe ver, dedi, Hazreti Peygamber sesini çıkarmadan çadırına gitti, sahabilerden bazıları, Ömer'in, bazıları da Abdullah'ın dediğini yapacak, dediler, Hazreti Peygamber çadırdan çıkarak, kesinlikle Allah bazı kimselerin bu hususta kalbini sütten daha yumuşak bir şekilde yumuşatmıştır, bazı kimselerin kalbini de taştan daha ha katı bir şekilde sertleştirmiştir Ey Ebubekir senin durumun Hazreti İbrahim'in durumu gibidir İbrahim kim bana tabi olursa kesinlikle o bendendir. Kim bana isyan ederse kesinlikle sen Gafurur Rahimsin, İbrahim 14. Sur 36 demişti. İsa a, S, da eğer onlara azap edersen kesinlikle onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen kesinlikle sen aziz ve hakimsin, Maide, 5. Sur 118 demişti. Ey Ömer, senin durumunda Nuhun a, S, ve Musa'nın a, S, durumuna benziyor. Nuh a, S, ey Rabbim, yeryüzündeki kafirlerden hiçbir fert dahi bırakma Nuh, 71. Sur 26, demişti, Musa A.S. da, Ey Rabbimiz, onların mallarını yere geçir ve kalplerini o kadar sık ki, elem verici azabı görmedikçe iman etmesinler, Yunus, 10.sur 88, demişti, sonra, siz fakir kimselersiniz, onlardan fidye alın, eğer fidye vermezlerse, o zaman kafalarını vurun, buyurdu, ben de, Ey Allah'ın Resulü, Sel bin Beyda hariç, çünkü ben onun İslam'ı sevdiğini duydum, dedim, fakat Hazreti Peygamber hiçbir şey söylemedi, bundan dolayı ben çok korktum, o günden önce gökten başıma taş yağacağından korkmamıştım, sonunda Hazreti Peygamber, Sel bin Beyda hariç, deyince huzura kavuştum, bunun üzerine enfal, 8.sur 67-68 ayetleri nazil oldu.